cisimleri ki. Onlar da allah Teala'nın haşa cisim olduğunu söylerler. Allah'ta bir cisim Allah dedi. Bir cisimli. Allah şuna benzer buna. Yani Allah'ın bir maddi varlığı olduğunu düşünürler. Böyle bir şey Allah korusun işte kötülük denen en başına inene gibi yolları dönünler. Hristiyanlarda sapıt bir İslam'ın fırkası fırkası bu zümredendir. Demek ki bu İslamiyeti e olduğu gibi bir Hristiyanlık da var. Bakın şimdi şu putlar bu sade haç demeydi. Bu sade Hazreti insan çarmıha geriliğinin sembolidir. Putlar var. Putlar da inandıkları Allah'ın cismini öyle tasavvur ediyorlar. Ona bile Allah'ın yanıları. Ama o, muhakkak o, o yaptıkları şey, o hak değil ama o hakkın cisimlendirilmiş şeklidir. Nasıl bir mesela eski canavarları, dinozorları, kemiklerine göre bakıyoruz ya, bu şekli böyle diyoruz, biz de yapıyoruz, cismlendiriyoruz ama Allah cisimlendirilmesin. Ama onu yapan sapıkların sapık yolunu mahvedebilir. Bu teşbih, yani bu benzetiş, gayip olan Allah'ı gözle görülene kıyas etmekten neşret eder. Allah'ı maddi gözle görmek mümkündür. Allah'ı biz eserleri görür, tamir biliriz. Bütün çağrı, eseri. insanlar düşünce, bir insan düşünüyor, yapıyor, şuurluğu, konuşuyor, görüyor, insan. Işte Allah orada gör. Allah'ın eserinden gör. Bir roman okunu değil mi sen? Roman diyor. Roman okunu, aa bu. Falan kişinin romanı olabilir. Bir deste dinliyor bu roman. Bu deste, dedenin indir. Hammamızzade'nindir dersin. Onun karakterini vurmuşur oluyor o. Hammamızzade. Kendi karakterini o bestesine vermiştir. Ama başka bir dedeyi ya Yok bu dedenin değil bak. Oranın dedenin bir bestesine vermiştir. Talebesideki bir hocanın talebesinde onu bestesine vermiştir. Ama asla tam bulmaz. Bu bestesine kendimiz en kendi bir şeylerdir. İkincisi işşah. Kötü halden bir ismi neymiş? Kuldaki Allah basıfların Allah'a hamledilmesi, hamle Allah'ın basıflarında bir, Allah bir kısmının tamamen insanlarda görülmesi. Allah'ın bir cismi olduğunu ziyaretler. Bunlar kötü yolun basıfları. İkincisi, İşrak. İşrakiyet devletinde bir grup var. Allah Allah'ın çok da mezhepler, tarihi vardır. Yükçük kitaplar vardır. Bunlardan Müsaade pişirmek, bu postamanları okuyun. Postaman demediği zaman posta ne zaman vardır? Bunu, bunu okuyun. Bütün bu şeylerin gittiği tasviratı vardır. Şahısları belirler. Asrıl bilirlerde vardır. Her şeyde vardır. İşak Allah'a eş koşmak. Allahlar var falan manasında. Haşa. Bu da mahyklardan. Taviyat ve adetli yırtan, gelenikler yırtan, harikulade olan eserler. Zuhur ettiğini görüp onları kullanan yarattığı şeyler de onları kendi eserleri gibi sanmaktan. Harikulade şöyle görsün. Mesela, ayın yarılması. Onu kul yaptı diyenler, sevdikleri adama bu boyun yapmıştır derler. Bunun yapacağı bir şey değil. Bunun gibi, misaller çok. Onlara nispet etmekten doğar. Yani, Haliseleri o insanlar yapmıştır derken Allah'a şerik koşarlar. Allah'lar der. Allah değil, Allah'lar biz aşağı Allah birdir deriz. Korkta kalırız. Bunlar onun yanında bir takım daha Tanrılar diyeyim artık. Allah demeyeyim de Tanrı, Allah Allah, Tanrı ayın değildir. E, kollar bu da, buna da işrak, bu meslebi adı da işrakiye asiklikler falan vardır. E, mezhepler tanrı vardır. İnsan fertlerini bir arayıp sormalısın insanları. Hakkın, bak ki sana haber verdiğin bu şeylerden bir fark. Yani bu perdelere uğramadık bir kimseye olabilecek misin? Dünyada türlü tür düşünceler vardır. Bunlar da var. derim ki hayır. Bir adam vardı, her sene onu altına takarlardı. Aham. Aham, duymuşsundur, aham, her sene onu müdürlüğe al. Kimse de, o kolu bir adamdı yani, telatörü karacak kadar öyle bir adamdı. Aham, her sene onu telatörde, altına takar o altına kendisine verilirdi. Aham, dünya ben hiç yarattım diye geçen bir insandı. Onun için şey var ama, o, o kuvveti diye bunlar. Enfak yani, bu perdere, oramada bir kimse bulabilmek için. Ne yapıyorum ki? Hayır. Bilakis herkesin bilir ki bir şeriata bir, bir yola tabi olmuş. Bir ilaşa tabi olmuş. Bulunsun mutlaka tabiat perdesi içine az, az çok batıp aldığı vakitleri vardır. Adetle ilgili işleri de saat yapmaya devam etse de resim perdesine gömüldüğü zamanlarda vardır yani. Allah'a bir eş koşmak falan şeyleri. Manasından bazı cisimleri de cisimli. Bakın dünyada milyarlarca şurada kaç kişiyiz? Yirmi beş. Hiçbirbirimize belli değil. O onu düşünürler. Bak der işte bunu yaratan meselesi. ama Allah'a değil Allah eş koşan putperestler o yapmıştır bunu, eski yapmıştı. der. O vakitte sözce, kayafetce, huyca, muaşerete, muaşeret bir insanın davranış şekilleri, muaşeret. Hani cemiyeti, huyu, karakteri, muaşeret, saygısı, sevgisi, küprü, iyidir, kötüle yani bu muaşeret dediğimiz kelimenin içindedir. Kavmin akıllarına benzememe çalışıyor. Fakat öyle zamanlar olur ki insan o vakitler dinleyeceğini hoşuna giden lafları dinler. Ve cebarata, cebarata alemde gaybı yani e, sertlikle, zorlukla dinler cebarata alemde gaybı ve ilahi tedbire ait sözleri de kulak güne vermez cemiyetteki maddi değerlere kıymet verin. Fakat aklı olan, ruhu olan şeyler, kulak bile vermez, dinlemez. Yani onlar sadece cemiyetin huyu ve adetlerini almıştır. Fakat öbür ilahi tarafı almışlardır. Bu son nevi fena bilgi perdesine de işaretli Kuketullah Valikaya tercümesi örtülüyor. Aynı eserin şerhinde bazı hadislerin mallerde şu dinin aapeti üçdür diyor yani bu da ayrı bir şey pasık pasık ve fücür yani dedikodu falan gibi şeyler fakir zalim hükümdar cahil mücayid yani dedikodu zalim bir kral hükümdar diye Cahil bir şey e, dini bilgileri, büyük bilgileri yere aşmaya çalışan insanlar buna mücadeledir. bu da cahil olunca mesele bu. Değil de şöyle şöyle, derinliği gene bir şey e, bilgindir. Değil mi bir İbn Abbas radıyallahu anhu şöyle şöyle. Allah'ım faydası olmayan ilimden kabul edilmeyen amelden, davranışlardan dinlenmeyen duadan sana söylüyorum. hoşuna dua etmem, efendim, hep bana hep bana yarattı bana bu dua kabul edilmez, Daha çarpan tutular gibi bir zinciri döner, efendim ee, faydası olmayan ilimden, şimdi bir zamanlar bir adam şey var ya tip tip tip. diye edilmiş. diye patırtak diyor. Şimdi birden Bu bu markı çarptı diyor. Derin hükümleri adam diyor. Çağırıyor, sen böyle evet edin diyor. Kimse önce denk ki şey yapıyor. Adam şey adam ya tasit geçir, gel şimdi bir bir torba aldın diye adam işte diye cehl Boşun yarıyor, Senin bu ilimden insan falda var mı? İnsanlar ne ne ne falde de Bütün ilimle tasitmişim, bunda ne ne falde geleceksin? Adam kapasite yok. İşte faydası on ilimden. Bu misal, kabul edilmeyen amelden, yaptığın işlerin Allah tarafından kabul edilmemesi. Sen bütün haç, haç kabul satmışsın, niye yarar ki? Faydası ve işte dinlenmeyen doğadan. Yarabbi, yap, yap, bana şunu ben bunu ben bunu ben bir bekliyasiye gitmiş, şey, yandaki adamı da bana şu gözümü bürüküyor, ona gibi bir gözle kulağımıza açıyor, ev ev bak, bana, demiş, ya demiş, Allah'a sıfırlar bütün sanıp, bunlar vermeye kadar git, git, git, git, git, değil, git. Aa, bir kul yarabiliyor, <yapıyorum. gülüyor> yani, hep bana, hep bana, hep bana. Fakat, öyle zamanlarda olur ki, insan o vakitler dinleyeceğini hoşuna giden dinleri dinler de cebarota yani birerada yapılması mecburi olan şeyleri efendim dinlemez dinlemez efeni şu almışta şey kaldı Ahmet ve hambe mesel imam diyorum var Ebni Enes Radyo An diyor ki Allah'tan faydalı ilim isteyin, faydesiz ilimden Allah'a sağlanın. Şimdi bir iki ders ederdi, Sede Aneşkis meslebi de gördüm. Hazreti diyor ki Allah'tan e, ilim isteyin, Allah'tan ilmini isteyin. Şimdi, Allah e, zenginliği bir edine verir ama Allah ilmini isteyene verir. Allah'tan ilmini isteyin. Hadi git, geçen bir yana bir orada söyledin bir dualar Allah'ın Allah'tan ilmini ve eşyanın eşyanın sırrını isteyin. Eşyadın kânaat. Tasavvufta bütün kânaat eşyada ibarettir. Eşyanın sırrına Allah'ın ilmini isteyin Allah'tan. Almuyor ki de başka bilirse böyle başka. O o onunla bir şey dediğimiz yok ama isteyeceksen Allah'tan bunları isteyin. Bir hakiki zengin bunlar da. Yine bir şey var Cabir Cabir rad Câbir rad olan insanların işirlesi işelisi insanlar arasında kötü alimlerdir, en kötüsü. İnsanların en kötüsü insanların arası, içindeki kötü alimlerdir. İnsan kötü yollara saptırırlar, saptırırlar. Hmm. Alimsin sindiyetten peşin gidersen, sana öyle şeyleri tevkin ederler ki, kötü yollardır. Isızlık yapsın, yoksun, yoksun. Bu, şu ayetteki bir iki paragraf arasındaki bir üç üç kelimenin inzahıdır. Kur'an-ı Kerim'de. Nedir o? Bizimle senin arasından bir terde var. Zaten yani şu üç, dört kelimelik bir şeyin inzahı daha da açılabilir. Ama bir müzik vermişlerden de zaten yetkiyet. Yet. Burada anlaşılan bir şey var diyorlar. Gazzeyken söyleyeyim. sorabilir miyim? Efendim? Eşyanın sırrı derken o olarak nelerdir? Efendim? Eşyanın sırrı dedin. Yaratılış. Her yaratılmış. şey. Yaratılış. Yaratılış. Evet. Yaratılış. Eşyanın sırrı. Kainatın sırrı yani. Dedim ya, kazalık için kainat bir eşyadır. böyle Küçülük bir patlamadan bir atom patlamasının bir tane olmuş. Nasıl bir madde ki o halen oluyor. Sonsiyet yapıyor, yaşayan sırrı. Yaşayan ne oldu? Yaşayan oldu. Ay gördüğüm yaşa gıldızlar, denizler, canlı, cansızlar. Cansız bir, cansız bir şey yok ya, her şey canlı. O canın sırrı. Hmm deden bir şey söyleyebilir Eee Abdülbaki Gölpınarlı hoca ile tanıştınız mı bilmiyorum. Tanıştım. Evet, evet. Kendisi sanırım tasavvuf reddetmiş doğru mu? Doğru mu? Yani zındık. Öyle bir şey duydum ama zaten. Öyle mi? Tasavvuf keperi evet, var. Şey yapıyormuş değil mi? Tasavvuf keperi var. Hı -hı. Evet, Baki evet, vücudu vücutu reddediyormuş falan diye hani öyle bir şeyler. Kitap önünde Baki'yi diyor, reddet dediğini bir şey görmedim. Hayır Evet. Zaten alim valla insanlar var ki bir şekilde reddetmezler. Evet. Vücuttaki tepik. Bütün kainatın şu an mevdiği o. Yani şev ağırlıklı birisiymiş. Onun bir zaman yaklaştık bundan birkaç sene evvel. On iki zaman yaklaştık ama hepsini vermedik. Şimdi kısmetse Kur'an bittiği zaman ona başlıyoruz. Ayağınız inşallah. Yeni arkadaşlar... Tabi jenasyon bir değişmiyor bakalım, evet, evet. onlara yeniden ona, ona kısaca vereceğim kısmı sağlar kısmı verirse, doktorum hazırlıyor, daha, daha ileri, tarik, daha ileri, daha tarih yapmak için onları da tatlı zetli şeyler evet. Ama bunları bilmeden de onlara başlamıştı, o zaman harşa bir alem falan değiliz ama kötü alem olmak da kötü bir şey, aynı şey çünkü hepsi de böyle e, mesele çok böyle safaları da var. Onlar da gerçekten kötü bir çizik etmiyorlarsa Bu, bu mesleğimizi yapıyoruz şimdi. Daha iyisini siz kim arayın. Vallahi emir versin, ondan da parçalısın. Ama size bir başkanış, kapı. O kapı, o kapı girin. Bir arkasında kendisi de oldu. bu Hı. yasaklar sağda kaldı yöntemiz. Evet, evet. Var mı şurada başlıyor hocam? Peki. Şimdi kaçta kalmış? 32'den mi kalmış? 30 derece. He? Hatta 29 dedik. 29, 30. Sağda kaç var? 10. 1 oldu. Nazı kılamış mı? Nazı mesleği kılamış Bugün bunu, bunu Geçen hafta bir ders at, at, atlamıştık orada. Biliyorum ki bitirse bana olacak. Onun için at, atlamıştık. Bugün daha da iyi oldu. Tek tek, tek, tek.